Allah'tan rızık istemeyin. Allah'ın izniyle, Allah'a vesselam ala Allah'a muhammed ve ala emanet ve sahbihi ecmain olun. dinleyenler emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Abdullah bin Ömer radiyallahu diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Ramazan'ın son 10 gününde caminin uygun bir köşesinde ibadete kapanarak itikafa çekilir ve zaruri bir ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmaz. Bütün vaktini orada namaz, dua, zikir, tilavet, tefekkür gibi ibadetlerle geçirirdi. Ayşe radiyallahu anheden rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikafı terk etmemiştir. Vefatından sonra da eşleri Ramazan'ın son 10 gününde kendi odalarında itikafa girmeye devam etmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber Aleyhisselam her Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Vefat ettiği senenin Ramazan'ında ise 20 gün itikafa girdi. 233. bab Haccın farz oluşu ve fazileti. Konuyla ilgili Ali İmran suresinin 97. ayetinde Rabbimiz buyuruyor. Kabe'de Allah'ın kudret ve merhametini hatırlatan ayrıca geçmiş peygamberlerin hatıralarını canlandıran nice işaretler, alametler, ap açık deliller vardır. Örneğin İbrahim'in namaz kılmayı adet edindiği makamı İbrahim. Tüm Arap Yarımadası'nda vahşet ve anaşi kol gezerken oraya giren kişi huzur ve güvene kavuşur. İbrahim'in namaz kılmayı adet edindiği makamı ki sizlere emanet ettiği tevhid inancının sembolüdür, oradadır. Tüm Arap Yarımadasında vahşet ve anarşi kol gezerken Oraya giren kişi huzur ve güvene kavuşur Kabe'ye gitmeye gücü yeten herkesin Orayı haç amacıyla ziyaret etmesi Allah'a karşı mutlaka yerine getirilmesi gereken bir görevdir Her kim bu görevini terk ederek nankörlük ederse Yalnızca kendisine zarar vermiş olur Öyle ya Allah hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir O'nun lütuf ve merhametine asıl muhtaç olan sizsiniz. Konuyla ilgili hadisler Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam dini beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna şehadet etmek namazı kılmak zekatı vermek hacca gitmek ramazan orucunu tutmak Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber Aleyhisselam bize bir gün hitap ederek "Ey Müslümanlar, hac size farz kılınmıştır. O halde haccedin." buyurdu. Akrabin Habis adına bir kişi "Her senemi ey Allah'ın Resulü" diye sordu. Peygamber cevap vermedi. O da sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Peygamberimiz "Şayet evet deseydim her seni hac etmeniz farz olurdu ve buna da asla gücünüz yetmez" dedi. Sonra sözlerine devam ederek şöyle buyurdu: "Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Benze herhangi bir konuda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 İnsanların yükümlülüklerini gereksiz yere ağırlaştırmışlardı. Öyle ki dini hükümler zamanla uzmanların bile içinden çıkamadığı karma karışık meselelere haline gelmiş ve bu da halkın ve yöneticilerin ilahi vahiyden büsbütün uzaklaşarak inkara sürüklenmelerine sebep olmuştu. O halde ben size bir şeyi emrettiğim zaman onu gücünüz yettiği ölçüde yapmaya çalışın. Size herhangi bir şey yasakladığım zaman da ondan kesin olarak kaçının. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselatu vesselama en üstün amel hangisidir diye soruldu. Peygamberimiz Allah'a ve elçisine gönülden iman etmektir buyurdu. Sonra hangisidir diye sorulunca Allah yolunda zulme ve inkara karşı mücadele ederek cihad etmekleri buyurdu. Daha sonra hangisizdir diye soruldu. Peygamberimiz makbul olan haçtır. Yani gereklerine uygun olarak yerine getirilen, günah ve isyan karıştırılmamış, zulüm ve ihanetten arındırılmış, ihlas ve samimiyetle yerine getirilmiş haç ibadetidir buyurdu. Sayıdeğer dinleyenler Resulullah Aleyhisselam'ın imanı en üstün amel olarak nitelendirmesi son derece dikkat çekicidir. Bu da gösteriyor ki iman ile amel arasında çok yakın bir ilişki vardır. Ve her biri diğerinin hem sebebi hem tabi neticesi durumundadır. Buna göre eylem ve harekete dönüşmemiş iman meyvesiz bir ağaca benzer. Her ne kadar amel imanın şartı değilse de kalpteki iman nurunun hiç sönmeden parlaması ancak o imanın gereği olan salih amellerle mümkündür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde iman ile salih amel birlikte zikredilmiştir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim kötü ve çirkin söz söylemeden ve büyük günah işlemeden haç ibadetini yerine getirirse annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz ve günahsız bir halde evine döner. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Umre ibadeti bir sonraki umreye kadar işlenen günahlara ufak tefek kötülüklere kefarettir. Yani umre yapan kimseye bir yıllık günahı kefaret olmaya yetecek kadar sevap verilir. Hacca gelince makbul olan haccın mükafatı ise ancak cennettir. Ayşe radiyallahu anh'a anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselama ey Allah'ın Resulü. Allah yolunda cihadın en üstün ibadet olduğunu görüyoruz. Bu durumda biz kadınlar da cihada katılsak olmaz mı diye sordum. Peygamber aleyhisselam öyle ama en üstün cihad da makbul olan haçtır. Dolayısıyla haç ibadetini güzelce yerine getirdiğiniz takdirde cihada giden erkeklerden daha çok sevap kazanırsınız buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'ın arefe gününe kadar, Allah'ın arefe günü kadar cehennemden kullarını azat ettiği başka bir gün yoktur. Yani Allah'ın rahmet ve mağfiretin en yoğun şekilde tecelli ettiği gün, kurban bayramından bir önceki gün olan ve hacıların Arafat'ta vakfe yaptıkları arife günüdür. O gün her zamankinden daha çok ibadet edin, günahlarınızın affı için Rabbinize yönelip ondan bağışlanma dileyin. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ramazan ayında yapılan umre, sevap bakımından tam bir hacca, veya benimle birlikte yapılmış bir hacca denktir. Yine Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Bir kadın ey Allah'ın Resulü Allah'ın hac farizası hakkındaki emri Babamın hayvan üzerinde duramayacak kadar yaşlı olduğu bir zamana denk geldi. Bu durumda onun yerine ben hacc edebilir miyim diye sordu. Peygamberimiz evet ''Baban haç ibadetini yerine getirmek istediği halde bunu yapabilecek güce sahip değilse onun yerine vekaleten hac edebilirsin.'' buyurdu. Lakit bin Amir radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Lakit peygamber aleyhisselama gelerek ''Babam kocamış bir ihtiyardır. Ne hac etmeye ne umre yapmaya ne de yolculuğa çıkmaya gücü yeter.'' Fakat hac ve umre sevabından mahrum kalmak da istemiyor. Ne emredersiniz dedi. Peygamberimiz o zaman babanın yerine sen hac ve umre yapıyordu. Saib bin Yezid radiyallahu an şöyle diyor: "Annem ve babam Peygamber Aleyhisselam'ın son haccını yaptı. veda haccında beni de hacca götürdüler. O zaman ben henüz 7 yaşındaydım." Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine yakınlarındaki Ravha denilen yerde bir deve kervanına rastladı. Onlara selam verdikten sonra siz hangi kavimdensiniz diye sordu. Onlar bizler Müslümanız ya sen kimsin dediler. Peygamberimiz ben Allah'ın elçisiyim dedi. Sonra kafileden bir kadın kucağındaki küçük bir çocuğu peygamberimize doğru kaldırarak bu çocuğun haccı olur mu diye sordu. Peygamberimiz evet ona haç sana da sevap vardır buyurdu. Enes bin Malik radiyallahu anhtan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselatu vesselam sırtında az miktarda eşya ve yiyecek bulunan bir deve üzerinde yani yanında ağzını ve eşyasını taşıyan ikinci bir deve olmaksızın hacca gitmişti. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz çarşıları İslam öncesi dönemde Arabistan'ın dört bir yanından gelen hacıların alışveriş yaptığı meşhur panayır yerleriydi. Fakat zamanla insanlar Haç aylarında alışveriş yapmayı günah saymaya başladılar. Bunun üzerine haç mevsiminde alışveriş yaparak ticari, kültürel, siyasi ve bilimsel etkinliklerde bulunarak Rabbinizin lütuf ve kereminden istifade etmenizde sizin için hiçbir günah yoktur. Bakara suresi ayet 198 nazil oldu. Evet sayıdeğer dinleyenler. Bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.